Bugünkü konumuza sihirle alakalı bölüme geçmeden önce en son yapmış olduğumuz e, şerhini yapmış olduğumuz babla ilgili olarak bir yanlış e, tefsir nakletmiş, nakletmişim yani. E, ses kaynana baktığımda dinlediğimde onu bu dikkatimi çekti benim. E, bundan bir önceki bapta e, babun maca enle ya budur Neydi bundan bir önceki bap? Bu ümmetten bazıları ne yapacak? kutlara tapacak. Bu babla ilgili olarak müellif rahimehullah'ın zikretmiş olduğu ilk ayette Allah Teala şöyle buyuruyor. Elem tara ilellezine utu nasiban minel kitabi yu'minunel cibtevet tavut. Kendilerine kitaptan bir pay verilen, bir nasip verilenleri görmediniz mi? Onlar ki cipte ve tavuta iman ederler. <gülüyor> ve يقولون للذين كفروا وانكار دنara inkar edenlere yani Mekke'li müşrikler ederler ki ha ulay ehda min allazina amanu yani inkar edenlerle alakalı derler ki inkar edenler yani Mekke'li müşrikler şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'ten ve onun asabından nedir daha doğru yola sahiptirler onların tutmuş oldukları yol daha iyidir bu ayetle ilgili yeni tefsirizi ederken orada bir karışıklık olmuş bunun Allah'tan istiğfar ediyorum. İstiğfar talep ediyorum. Ve bu hatayı dertmeyi, üzerime bir vacip görüyorum. Burada ee, zikredilen tefsirlere göre İbn-i Ebi Hatim zikrediyor bunu. İkrim eden. Hüeyy ibn -i ve el-Eşraf Mekke'ye geliyorlar. Mekke onlara soruyor. Diyor ki ey kitap ehli sizler kendilerine kitap gönderilmiş insanlarsınız. E, söyleyin bakalım biz mi daha hayırlıyız? Yoksa Muhammed mi daha hayırlı. Diye bu Medine'den gelen Yahudilere soruyorlar. Diyorlar ki Mekkeli bizler akraba ziyaretini yaparız. Garibanları doyururuz. Ondan sonra insanlara su ikram ederiz. Muhammed ise bir zayıf, miskin, zavallı bir adamdır. Haydi söyleyin diyorlar. Biz mi daha hayırlıyız? Hidayet üzereyiz. Yoksa Muhammed. Bu Medine'den gelenlerde diyor ki kendilerine kitap verilmiş olan Allah tarafından kendilerini bahsettiği, ondan diyor ki: Fa minel ahdemnelerin amenu sebile. Ey kafirler, yani kafirler hakkında diyorlar ki kafirler bu Muhammed ve ashabından daha hayırlıdır. Doğru olan şekli bu. Biz orada bir karıştırma yapmışız. Medine'den gelenlerin söylediği sözü Mekeli müşriklere. İsnan edip söyletme, söyletmişiz. Bu tefsiri de ne yapalım? Bu şekilde düzeltelim. hepimizin yapmış olduğumuz hatalarımızı açık ördüğünüz gibi hatalarımızı ne açın? bağışlasın. Evet. Bu hatayı düzelttikten sonra bugünkü bahrımıza gelelim. Babun mâcaetis sihir. Sihirle alakalı bak. Sihir bahrı. Sihirle alakalı gelen ayet ve rivayetlerle ilgili bak. Ve elih rahimahullah bu kitapta hatırladığımız üzere defaatle söyledik. Bizlere tevhidi anlattı. La ilahe illallahı anlattı. Onun aksi olan, onun zıttı olan şirki anlattı. Ve daha sonradan şirkin kısımlarını tek tek bizlerin gözünün önüne sunarak, öğreterek şirkten nasıl sakınmamız gerektiğini bizlere ne yaptı? Öğretti. Ve öğretmeye de devam ediyor. Çünkü şirk allah Teala'ya ortak koşmak. Şirk tek bir e, olgu değildir. Yani kavli şirk vardır, itikadi şirk vardır, ameli şirk vardır. Bunlar farklı farklı envaya çeşitlere ayrılır. E, müellif rahimeullah da yani şirkin bütün şirkin bütün kısımları olmasa da birçok kısmını bu kitapta ele alarak zikrederek ümmetine yapmaya çalışıyor, uyarmaya çalışıyor. Bu kitabı okuyan, e, öğrenen insanlara e, şeytanın yaklaşacak yaklaşma ihtimali olabilecek şirk yollarını ne yapmaya çalışıyor? Örtmeye, kapatmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de sihir bahsi. Sihir arkadaşlar lugat olarak yani sözlük manası olarak sözlükte sihir gözükmeyen hafi olan, gizli kalan sebebi çok böyle ortada olmayan şeylere denir sihir. Yani genel manada gizli olan şeylere lugatta sözlükte ne deniyor? Sihir deniyor. O yüzden arkadaşlar sahur yapılan vakti de ne deniyor? Seher, seher vakti. Yani Arapçası sehar. Sehar. Niye sehar deniyor bu vakti? Çünkü o vakit karanlığın ağır bastığı, her şeyin gözükmediği, gizli olduğu vakit olduğu için o vakitte de ne, ne denmiş? Seher. seher denmiş. Yani Arapçası sehar denmiş. Böyle bir alakası var. Bu seher vaktinin sihir kelimesinin sözlük anlamıyla. Peki arkadaşlar, sihir nedir? Alimler diyorlar ki sihir iki türlüdür. Bunun biri vardır ki sihir yapan kişi böyle özel ilaç tarzı, ot tarzı şeyler yaparak, karıştırarak onu kaynatarak onu o hale sokarak sihir yapmak istediği kişiye içirir ve ona bu şekilde ne yapar? Zarar verir. Aleyküm selamun bir de şirk olan, küfür olan kısmı var. O ikinci kısım. Himalif'in ilk olarak işaret etmek istediği kısmı sihrin. O da nedir arkadaşlar? Böyle tılsımlara, nazarlıklara okunularak, üflenilerek, şeytanlardan yardım istenilerek, yardım talep edilerek onların korunması istenilerek, onların zarar ve tesir etmesi onlardan talep edilerek onların istediği takdirde onların istediği şeytanların istediği takdirde sihir yapan kimselerin maksadının yerine gelmesi için o sihir yapan kimselerin Kur'an-ı Kerim'i küçük düşürmek gibi veyahut da Allah'a sövmek gibi veyahut da Resulüne sövmek gibi fiillerin sadır olduğu ve bunun sonucu olarak da istediklerini aldıkları şeylere sihirleniyor. Bu ikinci sihir ise şirktir. Dikkat ederseniz birçok bir şey zikrettik. ikincisinde. Ve zikretmiş olduğumuz şeylerde sihrin şirk ve küfür olduğunu söyledik. Ve sihrin şirk ve küfür olduğunun da birer delili var. Hem itikadi bakımdan, hem kavli bakımdan, hem de fiili bakımdan, sihrin şirk olduğunun bir delili var bu söylediğimiz tarifte. Yani sihir yapan ulaştığı, yapmış olduğu ve yapacağı sihre ancak bu itikadi kavli, sözlü ve ameli davranışlar sonucunda onları yerine getirdikten sonra ulaşabiliyor. Bu kısımdaki sihire. Öncelikle inanması gerek ki sahirin, sihirbazın, büyücünün yani inanıyor ki şeytanların da allah Teala'nın tesir ettiği gibi bir neyi vardır? Tesir gücü vardır. Bu dinler şeytanlar ne yapabildiler? Tesir gayri oldukları için onlardan bu tesiri umarlar. Böyle inanır o. Ve insana zarar verdiğine itikad eder. Böylece itikadi olarak sihirbaz ne yapmıştır? Şirke, şirke düşmüştür. Zararın ve faydanın tek sahibi olan zarar ve fayda verecek tek olan Allah olmasına rağmen onu yapmıştır? Bu konuda Allah-u Teala'ya şeytanlara cinderin ortak koşmuştur. Ve böylece itikadi olarak şirke düşmüştür. İkinci olarak Birçok sihir kitaplarında da bunun zikredildiği söylüyor ilim ehli tarafından. Bu sihir yapan kimseler şeytanların ve cinlerin kendilerinden talep ettikleri bazı şeyleri yerine getirmekle bu sihirler vuku bulur. Bunlardan bir tanesi nedir arkadaşlar? Allah'a ve Resulüne söverler. Allah'ın dinine söverler bu sihirbazlar ki bu şeytanlar ve cinler kendilerine ne yapsın? Hizmet etsin. Bu da neye göre arkadaşlar küfrün hangi kısmına giriyor? Kavli. Lisanı lisanıyla bu insanlar ne yapmışlardır? Allah söylerek, Rasulüne söylerek küfre düşmüşlerdir. Bir de ameli tarafı var bu işin. Şeytanlar bu sihirbazlardan yine kitaplarında zikredilir. Yani sahir, sihirbaz olabilmenin metotlarından, tekniklerinden bazı şeyler söylenir kitaplarda, bazı kitaplarda. Onlarda şöyle dedikleri aktarılıyor. Deniyor ki, o kitaplarda Allahu Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerime e, ne, yapmalı, ne yapmalıdır sihirbaz? E, hakaret etmelidir. Fiiliyle. Diliyle zaten sövdüm. Amelliyle de ne yapmalı? Ona tuvaletteliğine atmalı. Onu e, kan sürmeli. Onu kirletmeli. Onu dışkıyla bula, bula, bulamalı. Ki şeytanlar onun ne yapsın? Hizmetine girebilsin. İşte arkadaşlar, sihri bu söylemiş olduğumuz ikinci kısmı ikinci kısmı nedir arkadaşlar şirktir ve küfürdür. Yapan kimse yapmasıyla birlikte ne olmuştur? Allah Teala'ya ortak koşmuştur ve aynı şekilde kafir olmuştur. Peki bunun delili ne? Bunun delili Bakara Suresi 2. ayette Allah Teala buyuruyor ya. Ve terba'u ma teşayattinu ala mulk <Sessizlik> Süleyman. Onlar şeytanların Süleyman'ın mülkü hakkında Krallığı hakkında uydurdukları şeylere ne yapmışlardı? Tabi olmuştu bunlara. Tabi Yahudiler biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam'ın sihirle uğraştığını iddia etmiş ve ona bunu nispet etmişler. Allah tabi bu ayette cevap veriyor. ki hemen bu, makara yüzünde. Oma kafara Süleymanu. Süleyman ne olmadı? kafir olmadı. Yani ne yaparak kafir olmadı? Sihir. Sihir yaparak, sihirle uğraşarak. İlk delil bu, bu ayetteki ilk delil. Balakef Resulullah. E Allah ki Süleyman sihir yapmadı. Ama bunu nasıl Allah Teala burada buyuruyor? Süleyman. Balakef. Kafir olmadı. Kimler kafir oldu? Velakinne şeyatin şeyatleri kâferu. Ancak şeytanlar kafir oldular. Niye? Niye? şeytanlar kafir oldular. Hemen ayetin devamı. Yu'allimuna n يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Onlar, o şeytanlar insanlara neyi öğretir? Sihir. sihir öğretir. Bak, ayetin başına diyor ki, وَلَكِمْ الشَّيَاطِينَ كَثَرُوا Şeytanlar, kâhir olurlar. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ İnsanlara sihir öğretirler. Yani demek ki, sihre giden yol, nereden geçiyor Gözler? Şeytanlara itaat etmekten, şeytanların isteklerini yerine getirmekten, ve küfür yoluna girmekten, kafir olmaktan geçiyor. Bunun başka bir yolu, başka bir metodu yok? Diyor ki Allah ona: "Yu'allimu al-nâse sihrâ ve mâ unzile 'alâ al bi Bâbilâ Harût ve Mârût." Babil'deki Harut ve Mârût adlı o iki melek üzerine inenleri öğretiyorlar aynı zamanda şeytanlara insanlara. O Babil'deki Harut ve Mârût insanlara Sihir öğretirken insanlara ne diyorlardı? Ayette diyor ki, وَمَا يُعَلِّمَا لِمِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٍ فَلَا تَكْفُرُ O iki melek diyordu ki, <gülüyor> ayette bu üzere, sihir öğrenecek olan insanlara, şunu söylemeden, insanlara sihir öğretmiyorlar. Neydi o söyledikleri söz? اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ Bak biz, bizim bu öğrettiklerimizle biz, iki melek olarak bir fitneyiz. Bir imtihamız senin için. فَلَا <gülüyor> olma." Uyarıyorlar. Öğren, yani öğrenilecek o şey, kafir olma, küfür düşme sebebi. Bu ayetteki arkadaşlar, bakarsanız bu ayetteki birçok şeyde bölümde ne var? Birçok bölümde, sihrin küfür olduğuna dair ne var? Evet. Deli var. Yine Allah da ki, velayüfle as-sahiru <Sessizlik> hayfu Sihirbaz büyücü nereye giderse gitsin, nereye gelirse gelsin felaha ermez. Diyor, genelde Kur'an-ı Kerim'de felah manası müminlerle alakalı, felah bulmayanlar da kafirlerle alakalı olduğu için bu da diyor, onun e, küfür olduğuna dair bir delildir. Biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir Yahudi. Yahudiler bu sihir işine çok meşhur insanlar. Sihirle uğraşmış o konuda e, ilerlemiş tecrübe sahibi insanlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamu dahi düğüyle ne yapmaya çalışıyorlar? Etkilemeye çalışıyorlar. i̇mam Müslim rahimahullah aleyhissalâmi o, aleyhissalâmi o, aleyhissalâmi o, aleyhissalâmi. Aleyhissalâmi. ve İmam-ı Bukhari rahimahullah sahih, sahihlerinde bizlere rivayet ediyorlar. Ahir allahu anha anlatıyor. Diyor ki, ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem suhira Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapıldı? Ses, ses. Sihir yapıldı.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 وَمَا وَجْعُرْ رَجُلْ Yani bu adamın sıkıntısı ne? Rahatsızlığı ne? İki melek konuşuyor birbirlerinden. Kale diyor ki, diğeri cevap ne Matbub, matbub. Araplar eskiden sihre uğramış, büyüye uğramış, büyülenmiş adama matbub diyorlar. Yani matbub ne demek? Tıptan geliyor. Biz bugün tıp diyoruz değil mi? Tıp ne demek tıp? Şifa bulmuş, şifa arayan. Demek. Araplarda böyle bir şey var diyorsunuz. E, tefaül babından, iyimserlik babından kötü şeyleri ne varlar? İyi güzel şeylerle isimlendirirler. Diyor ki, melek matlûr. yani sihir var, sihirlenmiş. Ona sihir yapılmış. Kâle ve men tabbahu diye soruyor. Kim onu sihirleyen? Sihir yapar. Ona sihir yapan kim diyor ki? Diyor. Lebid ibn-i'l-Ahsam. Lebit ibn ahsam hatırlarsanız Vasutiye derslerinde de söylemiştik. Cadid İbni Dirhem'in soyundan geldiği, kendisinden şecere olarak bağlandığı, nispet edildiği adam, Yahudi. Cadid İbni Dirhem kim? Cehmi İbni Safvan'ın akidesini alıp yaydığı kimse. Kim bunlar Cehmi? Cehmi İbni Safvan, Allah'ın tüm isim ve sıfatlarını inkar eden bu millet içinde, bu ümmet içinde ilk defa ortaya çıkmış ekolün sahibi kimseler. Ondan sonra artık Allah-u Teala'nın ve sıfatları inkar edilmeye ne yapmış? Kolay bir şekilde başlanmış, şüpheler yayılmış. Yani dikkat edin yine belanın, şerrin, musibetin başı nereden geliyor? Yahudiden geliyor. Ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam'ın Fî muşt ve mişatati Aleyhisselatü Vesselam'ın tarak ve tarağıyla taramış olduğu saç ve sakal kıllarından aleyhisselatü vesselama büyü yapıyor. Nereye koyuyor bu büyü yaptığı, büyüyü gizliyor, saklıyor. Fî ceffi tal'ati zekeri fi bi'ri zervan. Zervan bir kuyu var. Bu kuyunun içine atıyor. Ama bu kuyunun içine attığı şey ne? Hurmalar biliyorsunuz. Hurmanın tomurcukları hem zeker yani erkek hem de nedir? Dişidir. Kurmalar ağarlar, birbirlerine aşılarlar. Erkeğe girerek dişiye batırırlar. Aşılarlar bu şekilde. Kurmanın yani dişisi ve erkeği vardır. Eğer aşılamazsan, onların birine telkih deniyor Arapçada. Batırmazsan, aşılamazsan o ağaç ne vermez? kurma vermez. Palmiyacı gibi süs olarak kullanırsın. Bu adam o tomurcukların bir tanesini alıyor, kalın bir şekilde. Onun içine aleyhisselatü vesselamın tarağını ve kıllarını, saçını, sakalını koyarak, ona sararak, hatta bazı cihazlarla ilgili üfleyerek, ne yapıyor? Kuyunun içine atıyor. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdiklerinde, bu kuyunun içinden bu şeyler çıkartıyor, sarak ve kıllar. Aleyhisselatü Vesselam Muavvizeteyn surelerini okuyor. Ne o Muavvizeteyn sureleri? Kalak ve Nas sureleri. Ondan sonra bu şeyin etkisini ne yapıyor? yok olup kayboluyor. İşte sabah akşam zikirlerinin önemini burada bir defa daha hatırlamamız gerekiyor. Her mümin sabah ve akşam ne yapar? Üç kere ben, ihlas, felak, menas. Olmak üzere sabah akşam okur. Hatta ışık bazıları diyor ki şeytanlar temelli edermiş. Keşke bu adam bugün şu sabah zikirlerini yok akşam zikirlerini terk etse de ona alabilsek, yanaşabilsek, yaklaşabilsek. O yüzden arkadaşlar sabah akşam zikirlerini önemli. Hele hele bu dönemde şeytanların, insanların üzerine akın akın saldırdığı böyle bir dönemde cinlerin insanlara zarar vermek için yakın işbirliği yapıp e, ordularını harekete geçirdiği bir dönemde çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza bu sabah akşam zikirlerini telkin edin, öğretin, okusunlar. Gördüğünüz üzere yani sihir var olan bir şey. Kur'an-ı Kerim'de ve Aleyhisselatü Vesselam'ın temiz sünnetinde zikredilmiş. Ama bazı insanlar bugün çıkmışlar. Sihirin olmayacağını, sihir gibi bir şeyin varlığından bahsetmenin yanlış olacağını, hele hele Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sihre uğramış, büyülenmiş olacağını kabul etmenin Kur'an'a dil uzatma manasına geleceğini söyleyen insanlar var. Yani bunlar ilim ehli tarafından en güzel bir şekilde cevap verilmiş şüphelere. Mesela <gülüyor> e, Müslüm'ün şerhinde sahih üstünde yapmış olduğu şerhde zikrediyor. Mazeriden zikrediyor. Mazerî şöyle diyor. Mezhebu ehl-i sünneti ve cümhur ulema-i ümmet ala ifdat-i sihri ve enne lehu haqiqa. Ehl-i sünnet ve cemaatin mezhebi. Ve ulemanın, cumhurunun görüşüne göre sihir nedir? Gerçektir, vardır. İspat ederiz. Ve enne lehu hakika." Ve tesiri gerçektir Şimdi Mutezile Hanefi mezhebinden İmam Cessas diyorlar. Sihri, sihrin hayali bir şey olduğunu söylüyorlar. Yani kişinin hayali olarak etkilediğini, hakiki manada tesir etmediğini söylüyorlar. Bu da yani. Sihir, bu Bakara suresinde okunuş olduğumuz ayetin hemen devamında aynı ayette diyor ki, <gülüyor> İnsanlar ne yaparlar? onlardan, o iki melekten neyi alırlar öğrenirler. Karıyla kocanın arasını ayıracak. O sihir öğrenirler. Yani sihirin hakikati var. Şiir yapıldığı zaman karı koca ayrı düşebilir. İnsan yatağa düşebilir. Hatta ölebilir. Ama inanmaz zili gelmiş, seyap şey vermiş, inanmıyor söylemiş. Bugün kendini hoca zanneder. Sohbetler düzenleyen. Farklı bir şeyler söyleme adı altında. Bir de bakıyorsunuz ki seyre yeri konuşuyor. Sihir diye bir şey Yoktur. Böyle şey diyemeyiz. Varlığını ispat etmek, şunu şunu gerektirir gibi safsasadan öteye geçmeyecek laflar ve sözler sarf ediyor. Aynı adamlar kabir azabından da aynı şeyi söylüyor. Allah'ın ismi, da aynı, aynı şeyleri söylüyor. Bu tür adamlardan uzak durun. Sakının. Derslerini, sohbetlerini, kitaplarını sakın ve kesinlikle evinize, çoluğunuza, sözünüze okutmayın. Bunlar İmam Ahmet-i de dediği gibi ezheru min himar ehlih yani ezheru min himar ehlih yani ev halkının eşeğinden daha nedir tahildir böyle bir atasözü varmış Eskiden insanların kapısının önünde bir eşek olur onun o şey o halk o aile halkı kullanırmış tahil eşek biliyorsunuz eşek ne o böyle enerjisi o olur. Yani? İmam Ahmed bunlar hakkında böyle söylüyor. Peki ezheru min himar ehlih yani evin eşeğinden daha canlı. Gerçekten öyle evin şeyinden bu alanlar daha cahil. Onların güzel konuşmalarına, sözlerini böyle süsleyip, allayıp pullamalarına bakıp da kesinlikle sakın kanmayın. Onlar allah Teala'nın hakkında, isimleri ve sıfatları hakkında, dini hakkında, ileri geri konuşarak, peygamberinin Allah'ın kendisini ispat ettiği şeyleri inkar ederek ne yapmaktalar? E, çok büyük tehlike içinde bulunmaktalar ve insanları çok büyük tehlikeye sürükleme, sürüklemektedir. Muallif Rahim Allah burada arkadaşlar. Bize şu ayeti zikrediyor bu bapta. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةٍ بِحَلَاقٍ Bu sihri öğrenen, satın alanlar var ya onlar bunu biliyorlar. Neyi biliyorlar? Neyi biliyorlar? Bu satın aldıkları, bu öğrendikleri sihirden dolayı bunu öğrenenlerin ahirette bir payının olmadıklarını, nasibinin olmadıklarını biliyorlar. Bu da sihirin küfür olduğuna ve şirk olduğuna dair de da ayrı bir delik. Yani ahirette nasibi olmamak, payı olmamak o insanın ahirete imansız şirk sahibi küfür sahibi olan kitlesine bir delik. Bu ayetlerin hepsi arkadaşlar Bakara suresi 102. ayet. Yine müalif Allah bize burada yu'minûne bilcik ve tâhûd Bir önceki haftada zikretmiştik ayet-i kerimeyi. Elhamdülillah illellezine nasiban min minel kitâbi Yok ne bilcipt ve tağut verilen. Ve tağuta da iman etmiş olanları gördün mü ayet ile alakalı olarak? Allah Teala onların sihirle uğraşmalarından Yahudilerle alakalı sihirle uğraşmalarından dolayı onları nasıl vasfediyor ayette? Yükminune onlar iman ederler. Ne? Bilcipt ve tağut. Zipte ve tağuta. Kim atılıyor ziptin manasını? Ne demiştik? İlim ehli Sözlük olarak cip, şu, şöyle, şu manaya gelmekteydi. Ma ala hayra fihi. Kendisine hiçbir hayrın olmadığı şeye ne deniyor sözlük olarak? Cibit. İlim yapmış olduğu tefsirlere baktığınız zaman sahabeden bu yana cibitle alakalı söylenen sözler sihirbaz, kahin manalarından almış, Dönmüş, dolaşmış. Ve allah Teala onları ne olarak vasfediyor? İman etmiş olarak neye? Sihre, sihirbazlara iman etmiş olarak vasfediyor. Kâle Ömer, müellif rahimahullah, müellif burada zikrediyor. Diyor ki Ömer dedi ki, el-cibtu es-sihir. Ne demiş Ömer-i Ömer? Cibit sihirdir. Ve-tâgut es-şeytan. Tâgut ise Şeytan. şeytandır demiş Ömer radıyallahu anh. Ve-kâle Câbir, el-tevâgit. kimlerdir? Kuhhân. Kimdir Kuhhân arkadaşlar? Demek Kuhhân, kâhinin Kahi, çoğulu kâne yenzilu aleyhmus şeytân fî kulli hayyin her kabilede bulunan kahinlerin üzerine üzerine şeytanlar inen kahinlerdir diyor. Her kabilenin neyi varmış arkadaşlar? Bir kahini. Etehâkavun eyle tağut. Onlar tağuta hüküm vermesi için giderler. Ayetin tefsirinde diyorlar ki her kabilenin başında bir vardı arkadaşlar? Şeytanların gelip gökyüzünde çalıp dinleyip, kaçırabildikleri ve getirip, aktardıkları şeylerle tamam mı? İnsanlar arasında hükmeden, gayipten haber verdiği iddia eden kahinler vardı, taahutlar vardı. Bunlara taahut deniyordu, haddi aşan insanlar. Ve insanlar ne yapıyordu her kabiledeki insanlar? Hüküm vermeleri için bu insanlara gidiyordu. Biz bu kitabın içerisinde söylemiştik. Demiştik ki, Süfyan nasıl vasfediyordu o hadisi, o hırsız, kulak hırsızlarına anlatırken, parmağının böyle parmağının elini böyle tutarak avucunu enlemesine. Diyordu her semada ne yapar? Bu şeytanlar birbirlerinin üzerinde bulunur. Birisi bir şey çaldığı zaman, duyup çaldığı zaman o alttakine o diğerine, o diğerine ta ki yüzünün, dünyanın gökyüzünde bulunan dünyanın semasında bulunan en son şeytana vericine verir, o da gelir yeryüzündeki kahine verir. Kahin ne yapar? 99 tane yalan katarak, 100 tane yalan katarak ne onu? İnsanlar arasında değer. Ve insanlar bir şeyden dolayı bir doğrudan dolayı onun 99'un söylemiş olduğu yağını da ne yaparlar? Kabul eder, dinlerler. Yani sihirbazların, kahinlerin durumu bu. Cami de diyor ki "Rabbim, bunlar kimlerdir?" Her kabilede bulunan ve üzerlerine şeytanların indiği kimseler. İlim ehli bunları zikrediyor arkadaşlar. Bazıları var aklına şu soru gelebilir şimdi. Ya hocam öyle diyorsun da işte hepimizin başından geçmiştir böyle sihir yapan, büyü yapan veya işte e, muskayalan. insanların bazılarını biz gördük. Böyle Allah diyorlar. La ilahe illallah diyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim okuduklarını gösteriyorlar. Hatta sakallılar, takkeli insanlar. Arkadaşlar ilmehli bunları zikrediyor. Diyor ki bunların kullandığı bir metot da budur. Karşıdan gelen müşteriyi müşteri diyorlar aynen bu şekilde ikna edebilmek için onun kalbindeki şüpheyi yok edebilmek için Sihirbazlar her yolu ve her metodunu atmışlar, denemişler. Bunlardan bir tanesi de insanların huzuruna, önüne ne çıkmak, güzel bir şekilde dindar vasıfta çıkmak. İşin hakikati araştırıldığında bugün hatta bazı videolar var çekilmiş, evlerine baskın yapılan sihirbazların yani tuvaletlerinden Kur'an'lar çıkan sihirbazlar kemiklerden taharetlenen sihirbazlar Kur'an'ın üzerine kadın kanı, hayız kanı sürmüş sihirbazlar bunların hepsini Suudi Arabistan'da e, emri bil maruf denilen bir heyet var. Onların yapmış olduğu baskınlardan ortaya çıkmış e, görüntüler var. Bunlar çok e, yani insanın tüylerini ürperten görüntüler. Ve bugün arkadaşlar bu sihirbazlar öyle metotlar kullanmaktalar ki hatta şu anda diyorlar cep telefonuyla dahil alıyorlar. Sihir ve Bu Arap ülkelerinde çok yaygın. Arap ülkelerinde çok yaygın. Bunların başına sudan çekiyor, mısır çekiyor. Telefonunu arıyorlar Ey falan. Sana şurada, şu yerde sihir yapıldı. Kurtarılmak istiyorsan bize gel. Yani bu dilinden yaşanan bir olay. Tamam. Kim bunlar? Tağut işte bundan arkadaşlar. Tağut denildiği zaman akla gelmesi gereken insanlar topluluğundan bir kısmıdaki bu sihirbazlar, kahinler. Yoksa tağut denildiği zaman akla tek gelen tekfirciler, radikallerin söylediği gibi Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler değil. Evet onlar da haddi açmış hakkı aşan insanlar. Ama tağut kelimesini bunu nasıl sınırlandırmak? Ne yapıyor arkadaşlar? Diğer tağut manasına gelen tehlikeli olan şeyleri mana yitip yine bu sebep oluyor. Manalar izliyoruz. Yani belki de birçok insan bugüne kadar ta sihirbazların tağut olduğunu ne yapmamıştır? Duymamıştır. Değil mi? Ama Seraf'in keşrinde bu geçiyor arkadaşlar. Ve an Ebu Hureyre radıyallahu anhu enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Müellif hemen bir hadis naklediyor bize burada. Ebu Hureyre radıyallahu anh zikrediyor hadisi. Diyor ki aleyhissalatu vesselam İçtenibus seb'a el -mubikat. Şu yedi mubikat helak edici. İnsanı helaki sürükleyen yedi husustan içtinab edin. Ne demek içtinab edin? Kaçının, sakının, uzak durun, terk edin, bırakın. Ne Nedir onlar? Kalu ya Resulallah. Sahabeler soruyor. Vana hunne. Ne Nedir onlar ya Resulallah? Sahabenin azmi, hırsı. Hakikati öğrenmekle alakalı öğrenmeyi olan bilgisi. Kale aleyhissalatü vesselam diyor ki Esşirkubillah. Bunu grammer olarak iki şekilde okuyabiliriz. İlim talemleri de Arapça okuyup öğrenmekle arkadaşlarla fayda bağlı olduğunu söylüyoruz. Kale billah" da okuyabiliriz. Kale eşşirku billah de okuyamayacağız. Eşşirku billah diye okursak orada bir zamir takdir ediyoruz. Kale hunne eşşirku billah. Daha sonra göreceksiniz. Muttada abel bahsinde Arapça okuyun arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam onlar diyor şunlardır. İlki ney? Eşşirku billah. Allah'a şirk koşmayı. İkincisi Vessihru. Sihir. Aleyhisselatü Vesselam Burada şirkten sonra ne yapmış? Sihri zikretmiş. Şimdi kalkıp birisi derse ki, iyi hocam da, eğer sihir de zaten şirkse, nasıl oluyor da, nasıl oluyor da, nasıl oluyor da, sihri bir daha zikrediyor. Biz buna ne diyoruz ilimde arkadaşlar, ne demiştik? Neyin ne atfı diyoruz? Kasın kas olanın, dar olanın, umuma atfı. Şirk umumu bir ifade. Ya şirkten bir zaman aklımıza tek bir şey gelmiyor değil mi? şirk denildiği zaman aklımıza şirkin bir sürü çeşidi geliyor, geniş bir mana. Sihir denildiği zaman ne akla geliyor arkadaşlar? Dar bir mana. Şeytanlardan yardım talep ederek, yardım isteyerek üfleyip okuyarak ne yapmak? Sihir yapmak. Demek ki sihir, şirkin neyi? Bir çeşidi, bir cüzüğü. O zaman ne diyoruz? Buradaki atıf sihrin, şirki olan atıfı nedir? Has, olanın umum olana atıfı diyoruz. Kitaplarda görürsünüz, usul kitaplarında. Derler ki, atful khas, halen ham. khas olanın, dar olanın, umum olan, genel olanın neyi? Atful. Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük billah ve sihül. Sihir. İlk başta şirki sayıyor Aleyhisselatü ki bu kitabın ve bu derslerin, bu sohbetlerin asıl konusu buydu. Günahların en çirkini, günahların en büyüğü, Günahların en iğrenci nedir arkadaşlar? Şirptir. Bunu böyle bileceğiz. Hani Abdullah bin Mesud diyor ya Radiyallahu anh sayhayin. Bukhari ve Müslim'de kendinden rüayet bulunan hadiste Sealtun Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Eyyuz zembi a'zam En büyük günah Zem Ne demek lan? İçine hırsızlık da girer. Kadına tecavüz de girer. Zina da girer. Adam öldürmek de. Hepsi girer. Şirk de Soruyor. Ey yuz zembi a'zam. endallah. Allah. Sorulan kişi kim? Bu sorunun yönetildiği kişi kim? Allah adına konuşup, konuşanlar arasında en doğruyu konuşan, Allah'tan destek, vahiy destekli konuşan peygamber arasında. Verdiği cevap ne arkadaşlar? Diyor ki, En fej'ala lillahi nidden ve huve halatak. Seni yaratan Allah olmasına rağmen, seni yaratan Allah olmasına rağmen ona bir eş koşmandır. Yani şirk koşmandır. Günahların en çirkini, en berbatı, en iğrenç nedir arkadaşlar? Allah'a bir şerik ortak koşmandır. Yani bunun da ne manaya geldiğini zaten hepiniz Allah'ın izniyle biliyorsunuz. Allah'a ortak koşmak dendiği zaman bundan kastedilenin Allah'la birlikte başka bir yaratıcının olduğunu, Allah'la birlikte hastalıklar verenin, yağmur yağdıranın olduğunu söylemek değil. Bunun nedir bu Allah'ın Allah ortağı olduğunu söylemek? Bundan maksat ne? Allah Allah birlikte Allah gibi ibadeti hak eden, layık olan ilahların olduğunu iddia etmek, söylemek. Yoksa Mekke'nin meşrikler, o çağda yaşayan, ondan önce yaşamış olan insanlar biliyorlardı ki tek yaratıcı Allah. Yani Bununla ilgili bir tartışma yok. Bununla ilgili bir münazaa bir problem yok. Problemin ve savaşların anlaşmazlıkları yaşandığı konu, Allah'la birlikte başka bir yaratıcı olduğunu söylemek mi? Hayır. Allah'la birlikte onun gibi ibadete layık ilahlar olduğunu söylemek. Ama onun gibi derken şunu anlamayın. Mekkeli müşrikler ve benzerleri Allah'ın mertebesinde kimseyi ne yapmıyorlardı? Yükseltmiyorlardı Allah'ın mertebesinde. Diyorlardı ki bunlar bizi Allah'ına abarlar, bunlar. Bunlar bizim Allah'a bağlılar, yakınlaştırırlar. Bu nedir? 7 Eşir eşrikullah ve sihru fakat nur nefsi ki haram Allah illa bil Allah Teala'nın öldürüm Allah Teala'nın ancak hakkıyla öldürülmesine izin verdiği ve bunun dışında haram kıldığı nefisi öldürmek. Kaç zamandır bunlar? Yani Allah Teala'nın ancak izin verdiği hakkıyla öldürülmesine izin verdiği ve onun dışında haram kıldığı nefisler, kaç tanedir arkadaşlar? Haram olan nefisler dört tanedir. Mümin nefsi öldürmek. Mümin nefsi öldürmek haramdır. Hatta müminin kanı, müminin değeri, müminin şerefi, Kabe'den nedir arkadaşlar? Daha değerlidir. Bunu söyleyebilir miyiz? Bunu söylesek haddi açmış olur muyuz? Desek ki müminin kanı, Kabe'nin değerinden, şerefinden daha büyüktür. Desek haddi yaşmış olur muyuz? Ağabeyiz. Olmayız. Niye? Var, Çünkü aleyhisselatü vesselam. Tavaf ediyor. E, Tavaf aynen böyle söylüyor. Diyor ki, biliyorum ki sen çok değerlisin. Biliyorum ki sen çok azimsin. Ancak müminin kanı Ey Kabe, senden daha değerli, daha şerefli, daha kıymetli. O yüzden yani mümin adamı, mümin bir kimseyi öldürmek, Kabe'yi etmek kadar ve da ondan daha büyük nedir? Güvâdır. Öldürülmesi aram olan nefis, mümin nefis. İki, zimmî. zimmi Zimmîyi öldüremez kimse. E, kimdir o zimmîler arkadaşlar? Anlaşmam. İzim topraklarımızdan, Müslüman topraklardan vergi ödeyerek, para ödeyerek kalmayı kabul etmiş, binler üzerine yaşamaya devam eden Müslüman olmayan topluluklar. Cumhura göre bunlar Yahudi, Hristiyan ve Mecusiler. Birçok ilim mehline göre bütün kafirler. Bunları da öldüremezsin arkadaşlar. Kimse bunu el uzatamaz, öldüremez. Üçüncüsü arkadaşlar, muahet olanlar. Muahet. Ne demek muahet? Ahit ile, anlaşma ile gelmiş kimseler. Yani adam söz verilmiş, anlaşma yapılmış. Öyle adam harbi savaş, savaşan kafir olsa bile diyor ilime. Adama diyorsun gel Türkiye'ye işte kafir. Şurada insanlara işte uçak kullanmayı öğreteceğiz. Onlara bir ne yapacaksın sen? Ee, bir kurs açacaksın. kursu öğreteceksin. Biz buna artık ne verdik? Söz verdik. Veya ...adama söz veriyorsun, geliyorsun, konsolosluğunu aç burada... ...bu memlekette. İnsanlar gelsin gitsin. Adama ne yaptın sen? Söz verdin. Buna ne deniyor arkadaşlar? Bu ahet deniyor. Bunu öldüren adamın... <gülüyor> ...yapmış olduğu bu fiilden dolayı... ...aldığı bir sevap var mı? Yani bir adam dese ki... ...çafir İngiliz, cafir Amerikan... ...çafir olduğu hakkında hiç kimse şüphesi yok. Ben bunun gibi dökeceğim. Allah için onun aldığı bir sevap var mı arkadaşlar? Kesinlikle bunun aldığı bir sevap yok. Niye yok? Kafamıza böyle söylüyoruz. Hayır. Aleyhisselatü Vesselam ne olsun. diyor? Men katele muaheden. Men katele muaheden. Kim bir muahed anlaşmalı kafiri öldürürse lem yarah raihatel cennet. Cennetin dağmaz. Kokusunu Kokusun. alamaz. Cennetin kokusunu alamaz. Bu hadisi Buhari zemayet ediyor. Yani bunun okuldaki cezası bu kadar Yani İslam dini arkadaşlar atıfayla, duyguyla, hisle anlaşılıp tatbik edecek bir dil <gülüyor> yapıyoruz. gelerek Allah için yapıyorum diyerek İslami, şergi kurallar içinde hareket etmezsen, iyilik yaptığınız lazım. Halbuki cennetten mahrum olmuşsun. Haberi yok. Değil mi arkadaşlar? Dördüncü arkadaşlar öldürülmesi harap olan nefis müste'men kendisine eman verilmiş sığınma talep etmiş sığınma talebinden sonra da onun sığınması kabul edilmiş gel tamam demiş, seni biz ne yapıyoruz sığınmacı olarak kabul ediyoruz bu adamı da artık kimse ne arkadaşlar öldüremez öldürdüğü takdirde nedir arkadaşlar yedi büyük günah var ya işte ona girer faiz yemek yetim malı yemek Kimdir o yetim arkadaşlar? Nedir o yetim? Babası hulu çağına ermemiş. Babası ölen kimseye ne deniyor? Yetim, yetim deniyor. Annesi ölen yetim denmez. Şer'an ve örfen. Veya adamın 20 yaşında babası ölmüş Yetim kaldırıyorlar. Yani, bu da yetim değil. Yetim Bulu çağına <gülüyor> henüz <gülüyor> ermeyip babasını kaybeden çocuklar ne diyoruz? Yetim diyoruz. Bunun malını yemek, faiz yemek ve bunun malını yemek Sadece bunun malı, malıyla maksat parası değil arkadaşlar. Eline gasp edebilir, elleri koyabilir, eline arabasına yani bunların hepsi büyük bir <gülüyor> anlar. Savaşın şiddetliği anda geri dönmek. Müslümanlar savaş ediyor. Artık o savaştan sen ne yapamazsın arkadaşlar? Geri dönemez. Geri Ancak iki sebepten dolayı geri dönebilirsin. Ne de o iki sebep? Onu da size ödev olarak veriyorum. En fazla Suresiniz geliyor Allah taba. İftira sebep var. Araştırdın mı? Araştırdın sen. Ve kafıl muhsanatı, algafilat mübinat mümin hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu kadınlara iftira atmak. Bu da çok büyük bir arkadaşlar. Bunun cezası ne? Onun cezası da Kur'an'da zikrediliyor. Onun da ödev veriyorum size. Yani hiç kimse gafil, masum ve namuslu kadına hakkında konuşuyorsa, bu işte evini erkek alıyor filan diyorsa, bu adamın bu adama uygulanacak bir ceza var. Kur'an'ı kendine zikrediliyor İlkini ben söyleyeyim. 80 tane sopa. Yani, yani bazı insanlar da sokakta kadın görüyor, diyor ki ya bu kadın kıvırtıyor, bu kadın kötü yol kadını. Bu kadın kimse mahkemeye dese ki bu adam benim hakkımda ne yaptı? Kaz etti, iftira Mahkemede Mahkeme de dese ki adama ispat et, ödemese, bu adama verecek ilk ceza ne arkadaşlar? Seksen. 80. 80. İkinci ceza, Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor, onu da sevinirim. İler-i elbet şahitliği kabul olmayacak. Şahitliği kabul olmayacak. Artık hiçbir konu kususta şahit yok. Onun için arkadaşlar Allah'tan korkmak gerekiyor. Herkes diline sahip çıksın. Allah katında bunun cezası büyük. Yani Ömer bin Hattab Radyalan diyor ki yani 3 kişi buna bir Hattab'tan ileride olmuyor bu. Yani 3 kişi çıkıp iddia etse ki falanca zina etti gördük. 4. bulamasalar 3 kişi ne yapılıyor arkadaşlar? Sopa de. Şu dört kişi bulamadılar. Ya, yani bu işler böyle. Meseleler. Onun için dilinize sahip çıkın. Yok bu kadın böyle. Bunun hakkında şüpheleniyorum. Bu kesin ya. Bu kad kadın kesin evinde erkek oluyor. Bu böyle kadın. Diyerek Allah indinde ne yapmayın? Kendinizi mesuliyet altına sokmayın. İnsanlar belidir. Ta ki ispat olunanarak insanların hakkında hususun edin. Dua edin. Önlerin ıslahını isteyin. Ya bir hadise geliyoruz. Su'an cündüb merfu'an. jundub el-khayr. Bu jundub el-beceli değil. Meşhur sahabeden bir jundub el-beceli var. Bir de cündüb el-khayr. İbn-i jundub Cündüb el-khayr. Bu sahabe radıyallahu anh bunun başından bir kıssa geçiyor. Bir adam gelmiş insanların önünde büyü yapıyor. <gülüyor> Adamın kafasını ayırıyor böyle. Kafa boynundan ayrılıyor. Sonra tekrardan geri yapıştırıyor. Mucundur ne yapıyor radyolan? Gidiyor hemen o sağ sihirbazın, sahirin kafasını kesiyor. Sahabeler altı tane kimse var. Onlardan bize rivayet olan, sihirbazları öldürülmesini emrettikleri ne dair. Dile de diyor ki bu da ayrıten artı bir delildir. Sihirbazın yapmış olduğu sihrden dolayı ne olduğuna dair. Şahit olduğunda. Böyle bir gidiyorlar. geliyorlar? Tövbe etse, tövbe ettim dese kılıçtan boynunu kurtaramamız lazım. Neden? Çünkü diyor, tövbesi onun Allah'la kendi arasındayız. Biz bilmiyoruz Allah onun tövbe etsin, kabul etti mi etmedi mi? Onun cezası ne? Şimdi gelecek, cündüp'ün rivayetinde Haddus sahiri darbuhu bis seyf. Bir rivayete göre darbatun bis seyf. Sihirbazın cezası nedir? Kılıçtan vurulmaktır, öldürülmektir. Bunu kim söyledi arkadaşlar? Cunduk radıyallahu aleyhi ve Ve kendisi bunu bizzat yapmış? Fiili olarak tatbik etmiş. <gülüyor> Müellif Rahim Allah burada merfu olarak demiş. Neydi merfu? Ya, merfu neydi arkadaşlar? Şey, merfu. Efendim? Peygamberden rivayet olunan hadis sebebi ne diyoruz? <gülüyor> merfu. Sağlıkçı öğrencileri karıştırmasın. Bir de gramerde merfu var. Merfu var, mansup var. Meczum var değil mi? Bu hadiste merfu. Hadiste merfu nedir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a giden, nispet edilen sözlere ne deniyor? Hadise yani. Merfu. Eğer rivayet sahabedense ne deniyor? Mesela Kale Ebu Bekir. Ebu Bekir dedi ki Merfug. Mevkuf deniyor. Cundum'un bu sözü diyorlar ki hadis alimleri mevkuf olarak nedir? Sahihtir. Ne demek mevkuf olarak sahihtir? Yani Kendi görüşü olarak. Yani kendi sözü olarak sahihtir. Ancak sahabeden diğerleri de yapmıştır bu şekilde amel etmiştir. Tirmizi diyor ki Tirmizi Es-sahih ennehu mevkuf Bu hadisin sahih olanı nedir? Mevkuf olanıdır. Anladık mı? Mevkuf ne demek? Sahabeden. Sahabeden rivayet olunan. Söz ne? Rabi sahabede mi? Evet. Kendinden geliyor. وَهِنَّ فِي صَحِيْهِ Sahih rivayet olunduğuna göre Becale İbni diyor ki كَتَبَ عُمَرُ عُمْدُ Hattab şunu yazdı اَنِقْتُلُوا كُلَّ سَاهِرٍ وَسَاهِرًا Her bayan erkek ve bayan sıyırbazı Büyücüğü ne yapın? Öldürün خَال Diyor ki, becele, فَقَتَلْنَا <gülüyor> Bunun üzerine biz de ne yaptık diyor? Üç tane öldürdük. sihirbazı öldürdük. İlmehli diyor ki, bu lafzıyla, bu haliyle, elimizde olan durskalarında bu, bu lafzıyla bu hadis yok. Bu hadisin baş tarafı var. Ancak bu hadisin rivayet olunduğu, bu lafızlar rivayet olduğu yer, kaynak Ahmet İmam Ahmet'in Müsned'i ve Ebu Davud'un süneli ve sahih, sahih yollarla geliyor sahabeden ikinci şahıs ne yaptı arkadaşlar sihirbazların öldürülmesi bir bölümler İlk kim ki kim o ilki Cundub Cundub'l-Hayır ikincisi Omar Hazreti Ömer radıyallahu anh. O da yapmış? Emretmiş. Saygılar, Ve bu rivayetlerin hiçbirinde bu sahabelerin sihirbazları tövbeye davet ettiği görülmüyor, gözükmüyor. Ve ilim ehlinin cumhuru İmam Şafi hariç sihirbazın tövbeye çağrılmadan direkt kendisinin götürülmesini yapmışlar? Söylemişler. Niye? Dersin başında söyledik. Şirke düştüğü için, müşrik olduğu için küfre düştüğü için ve kafir olduğu için. sebep olarak saymış olduğumuz nedenlerden Hı. itikadi şirk, itikadi şirk, kavli küfür, ameli küfür. Bunların hepsini yapıyor ki şeytanın kendisine, kendisine hizmet etmesine nail oluyor, bunu kazanıyor yani. Vesahha an Hafsa radıyallahu anha enha emret biقتل جارية لها سحرتها. Hafsa. Kim bu Hafsa? Hmm. Ömer'in kızı. Değil mi? Hmm. Hafsa diyorlar diyor ki ondan rivayet olman sahi olarak diyor olunan eserde. Bunun da hükmü ne arkadaşlar? Merfu mevkuf mu? Mevkuf. mevkuf diyoruz. Çünkü Hafsa sahabe. Kendisine sihir yapan cariyeyi ne yapıyor? Hafsa öldürülmesiyle emrediyor. Öldürün diyor bunu. Sahabeden ettiği kaç? Kaçıncı kişi? Iki, üçüncü kişi. Geriye kaldı kim? Üç ayrı daha kişi var. Bunlardan da rivayet gelmiş sihirbazın öldürülmesiyle alakalı. Dördüncüsü arkadaşlar, Abdullah İbnu Omar Beşincisi Osman radıyallahu anh. Altıncüsü Kays İbnu Sa'd İbnu Ubadah. Bu altı zattan sahabeler rivayet var. Bu altı kişiden sihirbazın öldürülmesi gerektiğini söylüyorlar. ki Cumhurun görüşü arkadaşlar, cumhurun görüşü bu. İmam Şafii diyor ki tövbe davet edilir. Tövbe ederse bırakılır, tövbe etmezse kendisi vurulur. قال Ahmet Malif Ahmed'ten naklediyor. Fahimullah. An sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed diyor ki peygamberin üç sahabesinden olmuştur, Demek ki üç tane daha var. Toplam ne yaptı onlar? Altı etmiş oldu. Evet. Hüveylif rahimahullah hemen bu babın bitiminde dikkat çekilen konularda bize ne yapmış? E, sekiz tane mesele zikretmiş. Onu okuyalım. Kim okuyacak bize arkadaşlar? Onu en iyi olan. Evet. Evlenen okuyalım. çekilen konular. 1- Bakara suresinin 102. ayetinin tefsirinin konuyu açıklayışı. Evet Bakara suresinin 102. ayet dedik. Süleyman Aleyhisselam'ın 2- Nisa suresinin 51. ayetinin konuya dair tefsiri. Evet. bu da sizlere ne yaptık? 3- Cid ve tağut'a dair açıktan ve aralarındaki fark. Evet cebit ve tağut. Yani bunu ellifi zikirttiği üzere Burada ne zikretti müellif? Buradaki fark olarak. Cip dedi nedir? Sihirdir. Tağut senedir. Şey, şey, Kendi yani. üzerlerine şeytanın, şeytanların indiği Kayınları. ve her kabilede bulunan dedi. Evet. Bu da Abi. bir tarifi. Yani tüm tarifi değil. Yani tağut dendiğimiz zaman aklımızı tağut nedir? Kahindir demeyiz. Yani kâhin tağutun geldiği manalardan biridir. Evet. Dört. Tağut kinlerden olabileceği gibi insanlardan da olabilir. Evet tabut cinlerden gibi insanlardan da olabilir. Evet. 5. Uzak durması gerekli belli başlığı helak edici 7 günahı bilmek. Evet bunlar çok önemli arkadaşlar. Aleyhisselatü ashabını öğretiyor. Evet. Bunları öğreneceğiz. Evet. 6. Büyü yapan küfre girmiş olur. Evet zikrettik. Dedik ki yani sihir iki kısımdır. Küfür olan kısmı o açıkladığımız kısım. Yani bir de var ki işte böyle hani çünkü siz gizlilerde seyretmişsinizdir böyle. Bir şeyler cadı, kadın böyle kaynatır. Kadını böyle bu tarz şeyler yapanlar vardır. Tabii bunların cezası da arkadaşlar? Nedir? Ben Ölüm. Kılıçtan kafasına vurulması, kellesine vurulması. Ama şirk olarak hükmettiğimiz sihir, sahibi, reddet mürted olarak gidiyor. Diğeri ise, Müslümanlara zarar verdiği için, Müslümanlara zarar veren cezası nedir arkadaşlar? Yani onları öldürme yetişebbüs gibi. Sağlığına zarar verme gibi. Bir yönetici ona yapar? Ona. Hükmeder. Ölümle hükmeder. Evet. 7. Büyü yapan tövbeye davet edilmez. Hat cezası gereği öldürülür. Evet. Bu Cumhur'un görüşüdür. Evet. Doğru olan görüşü budur. 8. Ömer radıyallahu anh döneminde bile Müslümanlar arasında bu iş görüldüğüne göre kim bilir ondan sonraki dönemlerde bu nasıl bir hal almıştır? Hani dedik ya Ömer radıyallahu anh zamanında muallif rahimahullah da diyor ya yani sihirle uğraşanlar olmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapılmış. Bugün, bugün arkadaşlar bu isim. o kadar yaygın o kadar insanlar arasında uygulanan bir e, şirk, bir amel ki geçmiş dönemlere nazaran belki hatta belki dememiz yanlış olur. Çok daha yaygın. Bu durumda. Her ilde her ilçede, her mahallede Bununla meşhur kadınlar, erkekler türemiş. İnsanlar bunlara gidiyor. İşte kocam beni sevmiyor, beni sevsin. <gülüyor> Evimize hırsız girdi. Acaba bu hırsız kimdir, Nasıldır? nedir? Herbirlere zarar vermek adına bunlar yapılmakta. Bunlardan kurtulmanın arkadaşlar yolu da bu din tarafından bizlere açıklanmış... Bazı sebepler var. Bu sebepleri yerine getirmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi de nedir arkadaşlar? Zikir. Ezkar. Bunları yerine getirmek, okumak, ezberlemek. allah Teala'dan, allah Teala'nın kelimelerine sığınarak, yaratmış olduğu şerli şeylerin Allah sığınmak, kelimelerine sığınmak. Aleyhisselatü Vesselam, Ribadiye-i Nile Cü'e'udu bi kelimatillâhi ta'ammati min şerri halak. Bunlara önem verelim arkadaşlar önümüzdeki konu da bununla alakalı. Ancak yorulduğunuzu görüyorum. Havada sıcak. sıcak. Bununla yetinelim. Önümüzdeki haftalarda Allah nasip ederse kalmış olduğumuz yerden devam edelim. Sübhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve Tübilek.